1092 numaralı konu, Abdullah bin Revaha'nın cehennem hakkındaki bir ayeti hatırladığında ağlaması, Abdullah bin Revaha bir gün başını hanımının dizlerine koyarak ağlamaya başladı, onun ağladığını gören hanımı da ağladı, Abdullah bin Revaha ona niçin ağladığını sordu, hanımı da, senin ağladığını gördüm, bunun için ağladım, cevabını verdi, bunun üzerine Abdullah şunları söyledi, ben Allah Teâlâ'nın, içinizden cehenneme uğramayacak kimse yoktur, mealindeki Meryem Suresi 71.